Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ve gönül tanrısına der ki, Pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Kitabın yaş bölümünden... ...Desem ki adlı şiirinde ben okuyayım. Desem ki... ...vakitlerden bir nisan akşamıdır. Rüzgarların...